Yaptığımız iş eskilerin değişiyle naklane asar, raviyane ahbar olmaktır. Fakat bu ne demektir denilirse Türkçeden Türkçe'ye tercümesi şudur. Eserleri nakleder, haberleri rivayet eder, araya kendisi girmez. Fakat naklederken bir anlamışlık ya da anlayamamışlık işin içine karışır. Okumuşsunuzdur, heyecanlanmışsınızdır, içinizi yakmıştır ama tamı tamına da anlamamışsınızdır. Zaten şiirin çok da anlaşılır bir şey olmaması arzu edilen bir şeydir. İlk okuyuşta okuma yazma bilen birinin hemen kavrayı verdiği şey şiir değildir. Şiir biraz flu bir alan, biraz zor kavranır, bazen hiç anlaşılmaz bir alandır. Peki derler ki anlaşılmadığı halde muhatap bundan ne zevk alır da dinler? İşte orası çok mühimdir. Hepimiz o güzelliği bir yerlerden tanırız ve tanıdığımız için haz duyarız. Bu durum şuna benzer bülbül öterken hepimiz büyük bir zevk duyarız. Ama hiçbirimiz bülbülün neden bahsettiğini neyi anlattığını bilmeyiz. Merak da etmeyiz. Bildiğimiz sadece olur. güzel şeyler söylüyor. İşte bizim o güzeli tanıma kabiliyetimiz fıtridir, doğuştandır, öğretilmemiş bir insiyaktır. Ve bu ana vatanımızın cennet olmasından ileri gelen bir husustur. Nerelisin kardeşim cennetliyim. Her ben babam adem oralı yani babadan dolayı Türk orada kayıtlı. <gülüyor> Cennetliyiz.